Emir'de alaikasından Beray malumat size gönderildi. Büyük doğunun 29. sayısında Lozan'ın iç yüzü diye yazılan makaliden İngiliz Murahhas Heyeti Reisi Lord Curzon nihayet en manidar sözünü söyledi. Dedi ki Türkiye İslami alakasını ve İslam'ı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa bizimle hulus birliği etmiş olur. Ve Hristiyan dünyasının hürmet ve milletini kazanır biz de kendisine dilediğini veririz. Lozan'da Türk Murahas Heyeti Başkanı bulunan ve henüz hakiki kasıtları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesat kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki, Eskiden beri kökleşmiş ve köhüne engellerden yani anani İslamiyet'ten kurtulmak hususunda besledikleri, yani İsmet'in beslediği azmin, inkar edilmez delilidir. Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk baş murahhasının, yani İsmet'in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat azimle ne kastettiğini, ...ve bunu hangi maksat altında... İslamiyet düşmanlarına... ...İvaz diye takdim ettiğini sormak lazımdır. Konferansın birinci defasında... ...Türk baş mürahhası... ...bizzet karar vermek vaziyetinde olmadığı... ...ve büyüğüne... ...yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduğu için... ...memleketi dönüyor. Kendisini Haydarpaşa'dan Ankara'ya götüren tren... ...ve devlet reisini Mustafa Kemal... ...İzmir'den Ankara'ya götüren trenle... ...Eskişehir'de buluşuyor. Bir arada... Ya baş başa seyahat. Sonra Ankara gizli meclis toplantıları. Fakat esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber iştimaları ve karar. Din öldürülecektir. Lozan Konferansı'nın ikinci sayfası. Artık her şey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini her ile her şey yapılacak. Yeni hizmin, Kemalizm ve İsmet hükümeti bundan böyle bu millette İslamiyet'i katletmek prensibiyle hareket etmekte hasım dünyanın kumandanlarından yani düşman ehli salib kumandanlarından dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudup ışığı değil de hudut içi ve milli irade yahtası altında çalışacağı şüpheden varistedir. Nihai Resilat Lozan Muahedesi'nden sonra İngiltere Avam Kamerası'nda Türklerin istiklalini niçin tanıdınız diye yükselen itirazlara Lord Gürza'nın verdiği cevap. İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski saklet ve şerketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk milletini İslamiyet ve Dil cihetinden öldürme kararıdır. Artık bunun üzerine her şey, at açık anlaşmıyor değil mi? Gizli anlaşmanın entrikası. Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, suni istiklal işinde gizli anlaşmanın müessiri tek kelimeyle Yahudiliktir. Buna memur kimse de şimdi Mısır haham başası bulunan hain naumdur. Bu hain on? bu korkunç teşebbüsü evvela Amerika'da Türkler lehimde bir seri konferans vermek ve emperyalizma var. Türk'ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkil etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle Kur'an'ın ahyamını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak, hain on müthiş planının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş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 tesadüf etmekle muradına ermiş Bu artık türkü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesife tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi taksit ettiği gibi ve şeriat-ı Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu Yahudi olan Lord ile Halimna'ın o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve 25 seneden beri Nurcuların imhasına keyfi kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor. Yuzenu midâdül ulama bidimâ-i şühedâ Mahşerde ulemai hakikatin sarf ettikleri mürekket şehitlerin kanıyla muvazen edilir. O kıymetle olur. مَنْ تَمَسْتَكَ بِسُنَّةِ اَنْ دَفَسَادِ اُمَّةِ فَلَهُ اَجْزُمِيَةِ <Sessizlik> شَهِيدٍ Bid'aların ve daraletlerin istilası zamanında sünnet-i semiyeye ve hakikat-ı Kur'aniye'yi edip hizmet eden yüz şehit sevabını kazanabilir. Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla Risale-i Nur'u yazmanın dünyevi ve uhrevi pek çok faydalarından Risale-i Nur'da beyan edilen ve şakitlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. Beş türlü ibadet. Bir, en mühim bir mücadele olan ehl dalalete karşı manen mücahede etmektir. İki, üstadına nefşi hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Üç, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Dört, kalemle ilmi tahsil etmektir. Beş, bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan bir ibadeti yapmaktır. Beş türlü de dünyevi faydası var. 1- Rızıkla bereket 2- Kalpte rahat ve sorur 3- Maişette suhulet 4- İşlerimde muvaffakiyet 5- Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedemel olmaktır. kalemle nurlara hizmet ve sadatatla talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. 1- ayet ı işaretiyle imanla kadre girmektir. 2- Bütün şakirlerin manevi kazançlarına, nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların senatlarına hissedar olmaktır. Hem bu talebesizlik zamanında, melakelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulumu, diniye sınıfına dahil olup, âlem-i berzahta, varsa, tam muhfak olmuşsa Hafız Ali ve Meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi şüheda hayatına mazhar olmaktır. Aziz, muhterem mi kardeşim? Evvela zatınızın bir risale kadar cani ve uzun ve müdakkikane hararetli mektubunuzu kemali merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki Risale-i Nur'un üstadı ve Risane-i Nura Cenceru'tu'ye kasilesinde rumuzlu işaretiyle pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaiqi imaniyede hususi istadım imamı Ali dev radıyallahu ve kulla eselutun aleyhi eccen illa'l mabedde fi'l kubra deki vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehl-i beyte muhabbettir ayetinin nasıyla Ali Beyt'in muhabbeti, risale ve mesleğimizde bir esastır. Ve vehhabilik damarı hiçbir cihette Nur'un hakiki şakitlerinde olmamak lazım geliyor. Fakat madem bu zamanda zındıka ve galalet iftilaftan istifade edip, ehli imanı şaşırtır ve şaairi bozarak Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları vardır. Elbette bu müthiş düşmana karşı cüz'i teferruata dair, medar-i ihtilaf münakaşalarının kapsını açmamak gerektir. Hem ölmüş insanları zenmetmek hiç lüzumu yok. Onlar dar ahirete mahal cezaya gitmişler. Lüzumsuz, zararlı onların kusurlarını beyan etmek en emrolunan muhabbetli âli beytin muktezası değildir ve lazım da değildir diye ehli sünnet ve cemaat sahabeler zamanındaki fiknelerden bahis açmayı men etmişlerdir. Çünkü vaka-i cemelde aşerî mübeşşer eden Zübeyir ve Talha ve Ayşe i Sıddık'a radıyallahu anhum bulunmasıyla ehl-i sünnet ve cemaat o harbi neticesi deyip Hz. Ali radıyallahu anh haklı, öteki taraf haksız. Fakat iştihat neticesi olduğu cihetle affedilir. Hem vehhabilik damarı hem mühribi rafizilerin mezhepleri İslamiyete zarar vermesin diye Sıf-ı'l-hariyindeki de bahis açmayı zararlı görüyorlar. Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere, ilmi Kelam'ın büyük allamesi olan Sa'deddi ve Tafkazani, Yezid'e lanet demiş. Fakat lanet vacibdir denemiş. Hayırdır ve sevabı vardır denemiş. Çünkü hem Kur'an'ı hem Peygamber'i hem bütün sahabelerin küsî sohbetlerini intihar eden hassizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer'an bir adam. Hiç onları hatıra getirmeyip lanet etmese hiçbir zararı yok. Çünkü zen ve lanet ise medih ve muhabbet gibi değil. Onlar amel salihte salih de dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena. İşte şimdi gizli münafıklar ve havilik damarıyla en ziyade İslamiyeti ve hakikat-ı Kur'an'i muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip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 ve İbn-ül Cevzi'nin pek acil ve cazibedar eserleri İstanbul'da çoktan beri hocaların eline geçmesiyle, hususan evliyalar aleyhinde ve bir derece bidalara müsaadekar meşreplerini kendilerine perde yapmak isteyen, bidalara bulaşmış bir kısım hocalar, sizin muhabbeti Ali Bey'den gelen ve şimdi izaharı lazım olmayan iştihadınızı vesile ederek hem sana hem nur şakitlerine darbe vurabilirler, Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir en şerii yok. Fakat zemde ve tekfirde hükmü şerii var. Zem ve tekfir eğer haksız olsa büyük zararı var. Eğer haklı ise hiç kayır ve salah yok. Çünkü tekfire ve zemme mübah haklısızdır. Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükmü şerii yok, hiç zararı da yok. İşte bu hakikat içindir ki en hakikat Başta Eynme-i Erba ve Ehl-i Beyt'in Eynme-i i̇sma Aşar olarak Ehl-i Sünnet, meskul hakikata müstemit olan Kanun-u kendilerine defter edip, İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar bahis ve münakaşa etmeye caiz görmemişler. Menfaatsız zararı var demişler. Hem o harplerde çok ehemmiyetli sahabeler nasılsa iki tarafta bulunmuşlar. O fitneleri bahsetmekte, o hakiki sahabelere, Hanha ve Zübeyr radıyallahu anh'ın mahidi, aşeri dahi parafgerane bir inkar, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tevbe ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden, o ahvalleri tetkik etmektense, şimdi bu zamanda bir fiil, İslamiyet'e dehşetli darbeleri vuran binler lanete, nefrete müstahak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet mümin ve müdakkit bir zatın vazife-i küsriyesine gelemez. Hatta sabri ile küçücük münakaşınız hem Risale-i Nur'a hem hakaik-i imaniyenin intişarına ehemmiyetli zarar verdiğini senden saklamam. Aynı vakitte burada hissettim, müteessir ve müteellim oldum. Sonra senin gibi ehli tahkik bir alimin. Risale-i Nur'a oracı ehemmiyetli bir hizmete destili olacak sabri oraya gelmesi, ikinizden büyük bir hizmetin i beklerken, bilakis üç cihetle Nur'a zarar geldiğini hissettim de gördüm. Acaba neden bu zarar olmuş diye, iki üç gün sonra haber aldım ki, sabri manasız, lüzumsuz seninle münakaşa etmiş. Sen de hiddete gelmişsin, ey dedim, ya Rabbi. Erzurum'dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalihaya tebdil et diye dua ettim. risale Nur'un ihlas lemalarında denildiği gibi. Şimdi ehl iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hristiyan'ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfr mutlak hücum ediyor. Senin hamiyeti diniye ve tecrübe ilmiye,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 öyle bir hizmet eylemiş ki bin hatasını affettirir. Sizin âli cenaplığınızdan onur hizmetleri hatırı için dost bir hemşehri ve nur hizmetinde bir arkadaş nazarıyla bakmalısınız. Sahabelerin bir kısmı o harflerde adalet-i izâfiye ve nisbiye ve musat şer'iyeyi düşünüp tabi olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh takip ettiği adalet-i ve azimet-i şer'iye ile beraber zahidane müstahım yani muktesidane mesleğini terk edip muhalif tarafa bu içtihat neticesinde girdiklerini hatta İmam ali'nin radıyallaha kardeşi ukeyl rehberül ümmet unvanını alan abdullah ibni abbas sahabî bir vakit muhalif tarafında bulunduklarından hakiki ehli sünnet ve cemaat min mahasimü şeriati seddü ebvâbi'l-kitm kitne kapılarını kapatmak şeriatın güzelliklerindendir bir düsturu esasiye-i şer'iyyeye düna'an. Fahharallahu <gülüyor> ey diyena fenukahhiru el Cenab-ı Hak ellerimizi o kanlı hadiselere bulaştırmadı. O halde biz de o hadiselerden bahsedip dilimizi bulaştırmayalım. Diyerek o fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek caiz görmüyorlar. Çünkü itiraza müstahak birkaç tane varsa, taraftirlik damarıyla büyük sahabelere, hatta muhalif tarafında bulunan Ali Beyt'in bir kısmına Betalha ve Talha ve radıyallahu anhuma gibi aşerî mübeşşer eden büyük zatlara itiraz başlar. Zen ve adalet meyli uyanır diye ehl Sünnet o kapıyı kapamak taraflardır. Hatta Ehl-i Sünnet'in ve İmm-i Kelam'ın azim imamlarından meşhur Saadet Dine Taftazani, Yezid ve Velib hakkında telin ve ile cevaz vermesine mukabil Seyyid Şerif Cürcani gibi ehl-i sünnet ve cemaatın allameleri demişler. Gerçi Yezid de deli, zalim ve gaddar ve Fakat şekeratta imansız gittikleri gaybidir. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için o şahısların nasıl kat'i ve delili kat'i bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki Lanetullah اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Allah'ın laneti zalimlerin ve münafıklarının üzerine olsun gibi umumi bir unvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur diye sade din mukabele etmişler. Senin müdakikane ve alimane mektubuna karşı uzun cevap yazmadığınız sebebi hem ehemmiyetli hastalığın ve ehemmiyetli meşgalelerin içinde acele bu kadar yazabildim. Elbâti, -el Barki, Said Nursi. Aziz, muhterem kardeşim, 1300 seneden beri âlem-i İslam'ı ağlatan ve bütün ehl-i ey eyvahlar, yazıklar olsun dediren âlem-i İslam'ın en dehşetli büyük yarasını deşmek, düşünmek, benim hususi meşkebimde tahammülüm tevkinde elen veriyor. Hususan 25 seneden beri ihlas ile hakiki hizmeti iman imaniye, beni her nevi siyasetten çektiği ve 25 sene zarfında bir gazeteyi okutturmadığı gibi. 20 sene bu işkenceli esaretinde hayatı ı siyasiyeye bakmamak için hükümete müdafatı hapsiyeden başka müracaat etmeyen ve vazife i imaniyeye noksan gelmemek ve iflas kırılmamak ve siyasete bulaşmamak için 10 sene bu dehşetli harbi umumiye bakmayan, baktırmayan bir halet ruhiyeyi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 Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan cemaat için terpeda edilir diye çok zalimane pek çok vukuatı, ehven diye bir nevi adalet izafiye namında hakimiyetine bir maslahat göstermişler. Hatta bu asırda o gaddar düsturun hükmüyle bir adamın hatasıyla bir köyü mahveder. Beş on adamın onların siyasetine zarar vermek tebehumuyla binler adamı perişan eder. İşte eski zamanda bir derece, siyasetin bu bir düsturu İslamlar içine girdiğinden, siyasette bu müthiş düsturlar karşısında mecburiyetle, selef Salih salihin sükutla ve ehli sünnet ve cemaatin imamları o kapıları kapamak. فَحَارَ اللّٰهُ اَيْدِيَنَا فَنُقَحِّرُ اَلْسِنَةَنَا <gülüyor> Cenab-ı Hak ellerimizi o kanlı hadiselere ulaştırmadı. O halde biz de o hadiselerden bahsedip, dilimizi ulaştırmayalım deyip o kapıları açmıyorlar. Madem ehl-i beyt'e zulmedenler şimdi ahirette cezasını öyle bir tarzda görüyorlar ki bizim onlara hücumla yardımımıza bir ihtiyaç kalmıyor. Ve mazlum ehl-i beyt muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükafat görmüşler ki aklımız halka etmiyor. Değil şimdi onlara acımak belki onları o hassiz rahmete mazhariyetler noktasında binaen tebrik etmek gerektir ki birkaç sene zahmetle milyonlar mertebeler ve baki saadetler ahirette kazandıkları gibi dünyada da kaldıkları zamanda ehemmiyetsiz, dünyanın fani sultanatı ve muvakkat hakimiyeti ve karışık siyasetine bedel manevi birer sultan ve hakikat aleminde birer şah birer manevi padişah makamını kazandılar. Valiler yerine evliyalar, aktaplara imamdan oldular. Kazançları bire bin değil milyonlardı. İşte bu sebep içindir ki Yeni Saidin hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, davsa azam ve İmam Gazali, Zeynen Abidin radıyallahu anhum hususen Cevşen-i Kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım. Ve Hz. Hüseyin ve İmam Ali kerremallahu veşreden aldığım ders 30 seneden beri hususan cevşen ülkedirler. Daima onlara manevi itibatında geçmiş hakikatı ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşreb'i almışım. Zalimlerin gaddarlıklarını değil geçmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize gelmiyor. Çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükafatını aklımızın tevkinde görmüşler. O meselelerle meşgul olmak, şimdiki bu hazır musibet-i dinleye karşı mükellef olduğumuz vazife-i zarar verir. Ulema-i ilmi kelamın ve usul din allamelerinin ve ehli sünnet ve cemaatın dahi muhakkaklarının İslami akidelere dair çok tepkik ve muhakematla ve ayat ve hadisleri muvazene ile kabul ettikleri usulü din misurları, şimdiki Risale-i Nur'un muhafazaya emrediyor kuvvet veriyor. Hatta hiçbir yerde, hatta ehl-i bid'a kısmı da bu meşrelimize erişemiyorlar. Hakikat-ı ihlas tam muhafaza edildiği için her nevi ehl-i İslam içine giriyor. Mahremdir, şimdilik medrese ü zehra erkanlarına mahsustur. İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde ve bekar ve mücerdet kalmak isteyen genç kızlara bir ihtar. Hadis-i şerifte اَلَيْكُمْ بِد۪ينِ الْاَجَائِزِ Ahir zamanda kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz gösteriyor ki, ahir zamanda kuvvetli iman ihtiyar kadınlarda bulunur ki, dindar ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz diye hadis-i şerif etmiş. Hem İsa-i Nur'un dört esasından bir esası şefkat'tir. Ve kadınlar şefkat kahramanı bulunmasından, hatta en korkağı da, kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder. Ve bu zamanda o kıymetler, valideler ve hemşireler büyük bir hadise ile karşılaşıyorlar. Mahremce ve ifşası münasip olmayan bir hakikat-ı fatırıyesini nur şakiklerinden mücevret kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek lazım gelir diye ruhuma ihbar edildi. Ben de derim ki, kızların hemşirelerim. Bu zaman eski zamana benzemiyor terbiye İslamiye yerine, terbiye-i medeniye, yarım asra yakın hayat-ı yerleştiği için, bir erkek bir kadını ebedi bir rafikayı hayat ve saadeti hayat-ı yemedar medar, vesair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lazım gelirken, o bir çare zayıfeyi daim haakküm altında, yalnız dünyevi, muvakkat gençliğinde sever, ona verdiği rahatın bazı on misli onu zahmetlere sokar eğer şer an, küfür tabir edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-ı şer'iye nazara alınmadığından hayatı daima azab içinde geçer. Kıskançlıkla müdahale ederse daha berdat olur. İşte bu izdivaca sevk eden üç sebep var. Birisi, tenasülün devamı için hikmet-i ilahiyece o fıtri hizmete bir ücret olarak bir fıtri meyil ve şerf vermiş. Halbuki o zevk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 Şüphesiz kadın zafiyet için manşet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. O ihtiyaç için şimdiki Terbiye İslamiyeden ders almayan, seçilebilirliğe tahakküme alışanlardan o küçük bir ihyâşesi hatırı için tahakkümler altına girip riyakârane kocasının rızasını tahsil etmek yolunda hayatı dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan uhudiyetini ve ahlakını bozmak bedenler. Köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi çalışmasıyla kazanmak on defa daha kolaydır. Rezzat-ı Hakkiki çocukların rızkını sütle verdiği gibi onların da rızkını o halik Rahim veriyor. O rızık hatırı için namazsız ve ahlakını kaybetmiş bir zevci aramak, riyakarına çalışıp tahakküme altına girmek elbette Nur talebesinin karı değil. Üçüncüsü, kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyvelanı var. Ve bir evladının dünyada ona hizmeti ve ahirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatıyla yardımı o meyl-i kuvvetten kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki şimdi terbiye İslami yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki hakiki evlat kendi validesinin şefkatine mukabil fedakârâne hizmet ve dindarâne dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defter amaline haseneler yazdırmak ve ahirette salih ise validesinin şefaat etmek ihtimaline mukabil. Ondan sekizi o haleti göstermediğinden. Bu fıtri meyil ve nefsani şevkle o çare zayıfeler böyle ağır bir hayata katli mecbur olmadan girmemek gerektir. İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen bekar kalmak isteyen nur şakitlerinden olan kızlara derin ki tam ve dindar ve ahlaklı bir zevk bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı, nurun bir kısım fedakar şakitleri gibi müceddet kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiz İslami'yi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın ve saadet-i muhakkak bir keyfi günevi için bozulmasın ve medeniyetin seyyatı içinde bozulmasın Haşiye her şeyler ve genç kızlar tesettür Risalesini okumalıdırlar Said Nursi. Bismihi Subhaneh. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Aziz Siddık Kardeşlerim, evvelen 80 sene bir manevi ömür baki kazandıran şuhur-i selasınızı ve mübarek kutsi gecelerinizi ve leyle-i râidinizi ve leyle-i miracınızı ve leyle-i ve leyle-i kadrimizi ruhu canımızla tebrik. Ve her bir murzunun manevi kazançları ve duaları umun kardeşleri hakkında makbul rahmet-i ilahiyeden rica ve hizmet-i nuriye muvaffakiyetimizi tebrik ederiz. Saniyen, kesennim vesilesiyle, nisyan mutlak hastalığının musibeti, benim hakkında bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakaikin keşfine bir anahtar olduğunu, bana çok acımamak için haber veriyorum. Fakat yine duanızı ruhu canımla rica ediyorum. Evet şimdi sirac Nur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve adet ve yetnesaklık perdeleri altında çok harika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl-i ve felsefenin dinsiz kısmı bu adetullah kanunlarının perdesi altında çok mucizatı kudreti ilahiyi ilahiyeyi görmeyin. Bal gibi bir hakikatı, zelde gibi bir adi esbabı ispat eder, yükletir. Kadir-i her şeydeki marifet yolunu seddeder. Ondaki nimetleri kör olup görmeyerek, şükür ve ham kapısını kapıyorlar. Mesela bir tek kelimeyi aynı anda milyon, belki milyar kelime olarak cilve kudret, sahite havada istinsah ettiği gibi İleyhi yes'adun kelim i muktani. Güzel sözler ona yükselir. Ayetinin remziyle her kelime tabi gibi, bütün küre havada birden adeta zamansız kalem kudretle istinsah edildiği gibi manevi ve makbul hakikatların bir yazar bozar fahtası hükmünde olan küre havada kudretin acip bir mucizesinin zamanı Adem'den beri ülfet perdesi altında ehl gaflet nazarında saklandığı gibi şimdi Radyo namı verdikleri aynı hakikatle sabit olmuştur. İçinde haksız bir bilim ve hikmet ve irade bulunan gayri mütenahi bir kudret-i ezeliyenin cilvesi. Her zerreyi i de hazır ve nazırdır diyor. Hadsiz ayrı ayrı kelimeler. Her bir zerreyi i küçücük kulağına girip incecik dilinden çıktığı halde karışmıyor, bozulmuyor, şaşırmıyor. Demek bütün esbat toplansa, tek bir zevrenin bu vazife-i kıpırıyesindeki cilve-i kudret-i hiçbir cihette yapamadığı ve bu her zevrenin hassiz ince küçük kulağında ve dilinde gayet harika sanata hiçbir cihette hiçbir parmak karışmadığı için ehl-i ve ehl-i gaflet Ülfet, adet, kanunluk, yekmesaklık terbesiyle saklayıp adi bir isim takıp muvakkat kendilerini aldatıyorlar. Mesela On dördüncü sözün Zeylin'in haşiyesinde denildiği gibi, pek çok mucizatlı bir usta, bir tırnak kadar bir odun parçasından, yüz okta muhtelif kaamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakat ve dalalette bir hurafet, ve hezeyan gibi aynen öde de. Çam ve incir ağacı gibi binler harika sanatları tazammın eden bir mucizik kudreti. Nohut gibi iki çekirdeği gösterip bunlar bundan olmuş demek veya küre havayı bir konferans meydanı ve zemin yüzünü bir dershane ve bir mektebi irfan fikrine getiren ve hadsiz nimetleri tazammın eden ve hadsiz şükürlerle mukabele etmek lazım lazımken ve beşerin saadet-i ebediyyesindeki ihsanat-ı ilahiyenin bir muaccan numunesi ve hiçbir şüpheyi bırakmayan ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetten ihsan edilen bir hediye-i rahmaniyeye radyo namını takmakla, bu elektrik ve havanın temel vücatı namını vermekle, o yüz bin nimetlere küfran perdesini çekmek, aynen o gibi. Maddiyumların ve en i ...hadsiz bir divanelikleridir ki... ...hadsiz bir cinayet olup... haksız bir azaba onlarımız da hak eder. Haşi... ...bu kelimede büyük bir... ...hakikat hazinesinin anahtarına işaret var. İşte kardeşlerim... ...hakikaten bugün... sırac Nur başındaki... ...münacatı tahsih niyetiyle okurum. Kuvve-i hafızam tam söndüğü için... ...birden o münacatın hakikatlarına karşı... dünya 80 yaşında iken ...yeni dünyaya gelmişim gibi birden üfet ve adetleri bilmiyor gibi o malum adetler perde olamadı. Kemal Şevk'le tam istifade edip okudum. Pek harife gördüm ve anladım ki gizli düşmanlarımız bir kısım resmi memurları aldatıp firacın nurun ahilini bahane ederek müsaderesine yani başımdaki münacatın intihar etmemesine çalıştıklarına kanaatim geldi. Rehberdeki nüfen ükses gibi bu münacatlar Sirac-ı nura, dinsizler tarafından hücumunun bir sebebidir. Sainsen, size bütün ruhu canımızla müjde veriyoruz ki, nurculardaki tam ihlas ve hakiki sadakat ve sarsılmaz ve tesadüf vesilesiyle, başımıza gelen bütün musibetler, hizmet-i imaniyyemiz noktasında büyük nimetlere çevrilmiş ve perde altında hatır ve hayale gelmeyen nurun kütühapları oluyordu. Mesela İsparta'dan buraya, yani İstanbul'a mahkemeye gelmekliğim için 100 banknot otomobile mecburiyetle verildi. Sizi temin ediyorum ki, yalnız bu meselede ve yalnız rehbere ait ve yalnız benim şahsıma ait meydana gelen ve gelmeye başlayan netice hizmete 2000 banknot verseydim, yine ucuz sayacaktım. Umuma ait neticeleri de buna kıyas edilsin. el ve vel bu anza muhtaç, hasta kardeşimiz Said Nursi. Nur aleminin bir anahtarının bir haşyası. Bu nur anahtarının radyo bahsine dair iki ile bir gün hareket etmekte olan hiçbir telle bağlı bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile uzakta bir mevlidi şerif dinliyorduk. O iki nurcu üniversitelilere dedim. Nurda dahi hayat vücut gibi, doğrudan doğruya, kudret-i ilahiyenin perdesiz tecellisi, bedahatle göründüğüne bir delil bu tuttu. Şimdi bu makinacıktaki kırmak kadar bir hava, manevi az girmir, yalnız bu mevlütten gelen kelimeleri dinler. Söyler, değil belki dinler, milyonlar kelimeleri aynı anda dinler, söyler ki, binler istasyondaki ayrı ayrı kelimeleri, şimdiki işittiğimiz kelimeler gibi işitir ve işittirebilir, bize söyleyebilir. Demek en cüz'i, en küllü olur. Hem o küçücük parçacık hava, küre hava kadar vazife görür. En küçük, en büyük küre hava kadar büyür. Eğer cilve kudreti kudret -i verilmezse, öyle acık bir hurafeli olur ki, hiçbir hayale gelmez. Bir şey zıddına intilabı muhal olduğundan, böyle binler derece en cüzi, zıddı olan en küllü olmak, en küçük, en büyük olmak, en cami, cahil, çuursuz, aciz, en muktedir. en dirayetli ve iradetli ve şuurlu olmak lazım gelir ki güzel kezal ve muhaller ve hurafetler içinde emsali bulunmaz bir hurafedir. Demek bir bedaher, kudreti ezeliyenin bir cildisidir. Bu o cildiyi küreği havada umuman temsil eden bu gelen hadis-i şerifin meali gösteriyor şöyle diyor: Bir melaiçe var, 40 bin başı var. Her başında 40 bin dil var. Her bir dilde 40 bin tesbihat yapıyor. 64 trilyon tesbihat aynı anda söylüyor. Demek küreyi hava bu melekte gibidir. Yani bu melekenin tesbihatı adedince her kelime tek hava kavis sayfasında yazılıyor. Küreyi hava diyor ki, bu hadis benden veya bana nezaretin memur melekten haber veriyor. Çünkü insandaki bütün konuşmalar ve sahip bütün hadsiz sesler. Karışmaları içinde karıştırılmadan, hem hurufatıyla ve söyleyenlerin şiveleriyle, müntaz sesleriyle söylenmek gösterir ki, külli bir şuurla yapılan bu iş, yalnız tek bir zerrenin vazifesi, ne bana yani küre havaya ve ne de bütün esbaba vermesi tismül ciheti imtihanı yok. Demek her yerde hazır, nazır, ahadiyet kibresiyle ve içinde ihatalı bir irade, muhit bir ilim bulunan, bir kudret ezeli yemin Buna milyonlar şahitlerinden biri sıradlıdır. On üçüncü sözde hikmet Kur'aniye ile hikmet felsefeyi muvazene baksın denilmiş olan meselenin meali budur ki felsefe insanlığa dair kahir kula'da mucizatı kudreti ilahiyenin mucizatı rahmeti üstüne adiyat perdesi çeker. O adiyat altındaki muhtaniyet delillerini. Ve o harika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat adetten kuruç etmiş, hususi bazı cüz'iyatı görür, ehemmiyet verir. Mesela, hılkat-ı insaniyedeki kudret mucizelerini görmüyor, ehemmiyet vermiyor. Fakat, kaideden çıkmış iki başlı, üç ayaklı bir insanı görüp istiyorat ve ververe hayretle nazar dikkati celbeder. Külli, umumi mucizatı adet perdesinde saklar. Cüz'i, dokanından çıkmış ve taifesinden ayrılmış maddeleri medarı ibret yapar. Hem mesela. Hayvandan insandan yavruların tek harika, pek mucizatlı iiaşelerini adi görüp önemit vermiyor. Fakat bir vakit Amerika'da bir gazetenin meşh gibi taifesinden çıkmış, milletinden ayrılmış, denizin dibine girmiş bir böceğin bir yeşil yaprak rızık olarak ağzına verilmesini gören balıkçılar ağlamışlar. Şahşâ şah ile ilan etmişler. Halbuki en cüc'i bir yavru da, memedeki ki gibi rızkında, onun gibi binler mucizat rahmet ve ihsan var. Her sefeyi beşeriyi görmüyor ki şükretsin. O Rahman-ı Rahim'i tanısın, şükürle mukabele etsin. İşte, hikmet-i Kur'an'ı diye o adiyat perdesini yırtar. O külli, umumi, harika mucizeleri ve fevkalade nimetleri beşere ders verir. Allah'a tanıttırır külli şükür namına ubudiyete serp eder. İşte Feslet-i Beşeriye'nin en acı, en antika hatasından birisi de şudur ki cüzü ihtiyaresi ve iradesi en zahir ve küçük fiili olan söylemeye kâfi gelmiyor, icat edemiyor. Yalnız havayı harflerin mahrecine sokuyor. Bu cüz kes ile Cenab-ı onun o kesmine binaen o kelimatı halk eder. Havaya da bilmen müstah yazar. Bu kadar icattan insanın eli kısa olduğu halde bütün esbab kainat aciz kaldıkları bir harika külli mucizat-ı kudrete beşer icadı namını vermek ne kadar büyük bir hata olduğunu zerre kadar şuuru bulunan anlar. işte bunun bir misali yüzdün harikaları kazanmın eden bir kanun ilahiyye, beşerin istifadesine vesile olmak için bir keşfiyat yani fiili dualarına bir nevi kabur hükmünde bir ilham-ı ilahi ile keşf olan radyo ile beşer istifadesine vesile olan bir kare aciz mutlak bir insana. Ha, radyoyu filan keşaf icat etti ve elektrik kuvvetini buldu. Ve bazı keşaflarda beşerin kafasını okumak için bir madde icat etmeye çalışıyorlar. Evet, Cenab-ı Hak bu karnatı insana lazım ve layık her şeyi içinde halk etmiş bir halidir. Ziyafetler nedeninde, bazı zamanlı asırlarda gizli kalmış nimetlerini duayı fiili olan telahut etkardan ileri gelen taharriyat neticesinde ellerine ihsan eder. Buna karşı şükretmek lazım gelirken bir küfrân nimet nebinden adi, aciz bir insanın icabı, hüneri nazarıyla bakıp sonra o külli bir şuur ve ilim ve irade ve rahmet ve ihsanın neticesi olan o harikaları unutturup, Yalnız ince bir perdesini gösterip, şuursuz tesadüfe, atar ve camit maddelere havale edip, akseni takvimde olan insaniyetin mahiyetine zıt bir cehli mutlak kapısını açmaktır. Öyleyse, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ وَاحِيدٌ Her bir şeyde, onun bir olduğuna delalet eden bir ayet vardır. Cisturuyla, mahlukata, manay harfiyle bakmak elzemdir ki, İnsan insano sun. Subhanakallah. Elma ne? İlla ma almenten? İnlik antel alim yakin. Senin her türlü noksanından teslim ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi mükellef hâlsın. İsmihi Subhana. Ve ini şeyi illa müstehbihamde. Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatu evden daima. Vabihı Aziz sıddık kardeşlerim evvela bu günlerde Suray Ankebot'ta Allah'tan başka dostlar edinenlerin hali kendisine ah ören örünce benzer halbuki evlerin en çürüğü örünce yuvasıdır eğer bilmiş olsalardı Ayetini okurken, birden şiddetli bir lehin geldi ki, en zayıf kane örümceğin hanesidir. Allah'a şerif yapanlar faraza bilseler, yani imanı gelmeyen Tureşv-i eğer bilseler, manasında olan bu ayetin belagatına münasip bir vaziyet görünmedi. Birden aynı zamanda, Zülfikar'ı, Mucizat-ı kasil kasır açtım. Birden şu satırlar nazarına ilişti. Birinci hadise. Manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i ve Aleyhisselatü Vesselam Ebu ile küffarın tazyekinden kurtulmak için tahassül ettikleri gari hirağının kapısında iki mebekçi gibi iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdeler gibi harika bir tarzda kalın bir ah ile mağara kapısını ökmesidir. Hatta Rüesai Kureyş'ten Resul-i Ekrem Vesselam'ın eliyle Gazze-i Dedir'de öldürülen Übey İbni Halep mağaraya bakmış, arkadaşları demişler, mağaraya girelim. O demiş, nasıl girelim? Burada bir al görüyorum ki Muhammed Aleyhisselat Vesselam. Tevellüt etmeden bu al yapılmış gibidir. Birden bu ayet-i kerimenin iki harfinde, yani harflerinde bir mucize gördüm ki benim vehmin yerine yüksek bir ayı yiyeceğiz bildim şöyle diyor Sure-i Mekke'de nazil olduğu için Kureyş'in imanı gelmeyen isleri Peygamber'e aleyhisselatü su ikast edeceklerini ve o suikastın içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galip edecek. Yani örümceğin hanesi olan ağ en zayıf bir perde iken o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekle ait diyor ki en zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını faraza bilseydiler, bu cinayete ve bu suikasta teşebbüs etmeyeceklerdi. İşte, فَلْ يَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَلِكَ Bugün senin cesedini kurtaracağız. Ayetinde bir kelimeyle, bir mucizi tarihiye gösterildiği gibi. Mekke'de nazil olan bu surenin de, bu levkân-ı ayetinde görülen jemiz de, Gâri hadisesinde, harika bir kurs-ı ve ihbar-ı giden bir mucize-i nebiviyye işaretle bir lemayı yı icaz gösterip o sureye ankebut namı vermek ve onun ehemmiyetsiz ağına ehemmiyet vermek tam yerinde olup bu ayete gelen küthe ve evhamları esasıyla reddettiğini gördüm. Cenab-ı Hakk'a hassas şükrettim ki Kur'an'ın surelerinde ve ayetlerinde hatta cümlelerinde ve kelimelerinde de İhyasname alır olduğu gibi haflerinde de vardır bildim. Haşiye. mucizatı Kur'an'iyede ayetiyle harp olan Firavun'a, der. "Hel de ki, "Bugün harp olan cesedine mecat vereceğim, kurtaracağım." demesiyle umm firavunların tenasof fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp Mısır'daki ensal atiyenin temaşagahına göndermek olan menk âlük. İbret-nûma bir düsturu hayatı ifade etmekle beraber şu asır ı afirde, o garp olan firavunun aynı cesedi olarak bulunan bir beden o mahalli rak denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atılacağı mucizane bir işareti gaybili ifade eder. Haşiyenin haşyesi. Bu asırda ecneviler aynı firavunun cesedini bulmuşlar. Müzehanelerine götürdükleri cebidelerle maş edilmiştir. Elbâti -el Hasta kardeşiniz Said Moksi. Kalbe edilen, içtimai hayatımıza ait bir hakikat.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 dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır. Halk Partisi ise hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için 28 senelik bütün cinayatıyla başkalarının cinayatı ve iddiaçların ve masum kısmının seviyatları da o partiye yükletildiği halde demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ki ubudiyetin nuhsaniyetiyle elaniyet kuvvet bulur, memrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında memuriyet hakikatta bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağalık, bir memrutçulukla nefse gayet bir hakimiyet merkezini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için bütün o acık cinayetlerle ve kendinden olmayan cebidelerin ile beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki bir cihette manen demokratlara galip geliyorlar. Halbuki İslamiyet'in bir kanun esasisi olan hadis-i şerifte seyyidul kavmi hadimuhun milletin efendisi onlara hizmet edendir. Yani memuriyet, emirlik ise reislik değil. Millete bir hizmet hizmetkanlıktır. Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslamiyet'in bir kanun esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanununda olmazsa şahsa geçer. İstiddat mutlak keyfi olur. Millet Partisi ise, eğer İttihadı İslam'daki esas olan İslamiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde nezdolmuş bir millet olsa, o demokratın manasındadır. Dindar demokratlara iltihat etmeye mecbur olur. Şrenk millet'i tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, Âlem-i İslam'ı parçalamak için içimize bu kürenk milletine aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir gayet zevkli ve cazibedar bir halet ruhiye verdiği için pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber zevk hatırı için her millet cüz'i külli bu fikre iştiyak gösteriyorlar. Şimdiki terbiye İslamiyenin zafiyetiyle ve terbiye medeniyenin galibesiyle ekseriyet kazanarak başına geçerse ekseriyet teşkil etmeyen bu ancak yüzde otuzu hakiki Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar hem hakiki Türklerin hem hakimiyet İslamiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü İslamiyet'in bir kanun esansisi olan bu ayet-i kerime وَلَا تَزِيرُ وَازِرَةٌ Yani birisinin günahıyla başkası muafaze ve mesul olmaz. Halbuki ırkçılık damarıyla bir adamın cinayetiyle masum bir kardeşini Belki de akrabasını, belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit hakiki adalet yapılmadığı gibi şiddetli bir zulümde yol bulur. Çünkü bir masumun hakkı yüz caniye feda edilmez diye İslamiyet'in bir kanun esasisidir. Bu ise çok önemli bir mes'evi vataniyedir. Ve hakimiyet İslamiye'ye büyük bir tehlikedir. Madem hakikat budur. Ey dindan ve dine hürmetkar demokratlar, Siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli ve cazibedar nokta-i istinadlarına mutabil. Daha ziyade maddi ve manevi cazibedar nokta-i istinad olan hakaik İslamiye'yi nokta istinat yapmaya mecbursunuz. Yoksa sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye yüklüyorlarsa size de yükleyip halkçılar ölçülüğü elde edip tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali tabi hissettim ve İslamiyet namına kararş ediyorum. Ha şeye. Eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suistimalleri neticesiyle, belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini ve ağır cezalarını dindar demokratlara yüklememek ve alemi İslam nazarında demokratları düşürmemenin çare yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Masum Azan Muhammediyenin Ali vesselam Mesvi Demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi öyle de Ayasofya'yı da 500 sene devam eden vaziyet hususiyesini çevirmektir ve alemi İslam'da çok güçlü teşkil yapan ve bu vatan ahalisine alemi İslam'ın güçlü teveccühünü kazandıran bu 20 sene mahkemeler bir muzur cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede berâetine karar verdikleri risale Nur'un resmen serbestiyetini bindar demokratlar ilan etmelidirler. Ha bu yaraya bir merhem vurmalar. O vakit adem İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahati de onlara yüklenmez fikrim değil. Dindar demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların papırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım. Said Nursi ve bu hakikata yakının şahit olup tasdik eden risale Nur talebeleri Mehmet Çalışkan, Mustafa Acet, Hamza, Sadık, Halim, Raşid, Ahmet Hüsrev, Sundu, Tahiri, Nuri vesaire. Kaşiye. Üstad diyor ki, bu içtimai, siyasi mesele mücmel olarak ihbar edildi ve tabiratta lüzumsuz, zararlı kelimeleri siz tedbir edebilirsiniz. Merkezlerden münasip gördüğünüz yerlere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 o Suriyeli konuşmak yerine bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım. Gayet kısa birkaç esası İslamiyetin bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dinarlara beyan ediyorum. Birincisi İslamiyetin hep çok kanun esasysinden birisi "walate ziru vaziretunuzure ukhra". Ait kelimesinin hakikatıdır ki birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz. Halbuki şimdiki siyasete hazıra da tarficilik taraftanlığıyla bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına heza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezlikler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve deraza ve mukaveye bilmesiyle mecbur ediliyor. Bu ise Hayat-ı tamamen zir eden bir zehirdir. Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil. Bize nispeten pek hatif, yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek gerçekli olur. Bu tehlikeye karşı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 ve emniyet ve asayiş, destur-i esasisi ile o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için, gemiye bahaneye ilişmemek lazım, ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanun-ı esasi Kur'an'ı hükmünce, asayiş ve emniyet ve gafiliyeye ilişmek, on cani yüzünden doksan masumu tehlikeye atmak, gazedi ilahinin celbine vesile olur. Madem Cenab-ı bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış. kuran Hakim'in bu kanun esasisini kendilerine bir noktayı istinad ve onlara garaskanlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihbar ediyor. İslamiyetin ikinci bir kanun esansisi şu hadise-i şeriftir. Seyyid-ül kavli hadimuhum. Milletin efendisi onlara hizmet edendir hakikatıyla. Memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslamiye'nin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enaniyet, kuvvet bulur. Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi adalet, adalet olmaz, esasıyla da bozulur. Ve hukuku ibadta ibad da -i zeber olur. Hukuku ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor ki hak olabilirsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi, Adnan Menderes gibi, İslamiyetin ve dinin icatlarını yerine getireceğiz diye ve meskul iki kanun esasıya karşı muhalefet edip tam zıddına olarak iki dehşetle cereyan gayet büyük rüşvetle halkları aldatmak, ve Ejnevilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetli değil. Birisi, birinci kanun esasiye muhalif olarak bir cani yüzünden kırk masumlu kesmiş bir köyde yakmış, bu derecede bir istigad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde düşmek vererek dindar hürriyet perverlere hücum ediliyor. İkinci hücum da,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 ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ölçülük kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydadan bin defa daha ziyade hakiki kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acıb tehlikeyi o ile hissedemiyor. Mesela, İslamiyet milliyetiyle 400 milyon hakiki kardeşin her gün Allah'ın mağfir lini müminine vel Allah'ın Erkek ve kadın bütün müminleri bağışla, duayı umumiyetiyle manevi yardım görmek yerine ırkçılık 400 milyon mübarek kardeşleri, 400 serseriye ve laubalilere yalnız dinlevi ve pek cüzi bir menfaatı için fark ettiriyor. Bu tehlike hem bu okana, hem hükümete, hem de dinler demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir. Ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip küfler böyle hatadan çekinirler. Bu iki tarife her şeyden istifadeye çalışıp bindah demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları meydandaki asar ile taahhüt ediyor. Bu açık tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı 40 sahabe ile dünyanın 40 devletine karşı meydan-ı çıkan ve eden ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirde bulunan hakikat-ı Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve ukurevi saadet-i ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatle beraber nokta istinah yapmak o meskur muaruzlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve elzem ve zaruri bir çare yeganedir. Yoksa o dahili ve harici düşmanlarımız, sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilave ederek başkalarının başına yükledikleri gibi size de yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete. Telati edilmeyecek bir tehlike olur. Cenab-ı Hak sizleri İslamiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve meskul tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben de yurcu kardeşlerimiz yapacağınız hizmete ve mesul hakikatı kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyetin hayat-ı dair bir kanun esasisi dahi bu hadis-i şerifin El-mü'minu lil-mü'mini kel bun yâil-mersus nişud-u Mü'minin mü'mine bağlılığı parçaları birbirine tutan günah gibidir, hakikatıdır yani hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı, dahildeki adaveti unutmak ve tam tesadüf etmektir. Hatta en bebevi taifeler dahi, bu kanun esasinin menfaatını anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, o taife, birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde, o dahildeki düşmanlığı unutup, hariçteki düşman def oluncaya kadar tesadüf ettikleri halde, binler teessüflerle deriz ki, Benlikten, potkuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki taraf kirane fikriyle kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet tutacak. Muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hatta bir salih alim, fikri siyasisine muhalif bir büyük salih alimi tekfir derecesinde bilbet ve İslamiyet aleyhinde bir zındı onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için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 Bu acip halin sırrını gördüm ki, kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla, mukaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimai ahlakı da zir-i bu vatan ve millete ve hakimiyet İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir. Daha yazacaktım. Fakat bu üç nukte-i esasiyeyi şimdilik dindar hürriyetperverlere beyan etmekle ittifa ediyorum sayın nuktu. Üstadımız, İzzet-i i̇mniye muhafaza için eski zamandan beri en büyük reislere tezembül etmedi. Hem halkların hediyesini kabul etmiyordu. Şimdi ise Üstadımız, hem zayıf olduğu halde en ilme bir mahzuru olmayan hediyeni ise hastalıkla alamıyordu. Hatta biz hizmetkarlarından dahi en küçük bir şeyi mukabelesiz yemiyor, Yese hasta oluyor. Bu haleti hiçbir şey alet olmayan Risale-i Nur'daki azami itlasın muhafazası için bir hastalık suretini aldı. Ve hastalıkla bu kaidesini bozmaktan men ediliyor itikadındayız. Hatta Risale-i Nur'un her tarafta neşir ve intişarını, büyük bir bayramı münasebetiyle, ehli ilme lazım olan musafaha ve sohbet etmekten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 Eski zamandaki Firavunların dünyevi şan ve şeref avrusuyla heykeller, veresimler ve, ve nazar beşeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle, nazarları manay harfiden, manay ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevi istikbalden ziyade dünyanın istikbali hayal edilmiş olmaları ile, Eski zamandaki lillah için ziyarete mutabil, ehli dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak mevkanın dünyevi şan ve şerefine ziyade ehliyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i azami ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi basiyet ediyorum. Hem şartta hem daktta, hem kim olursa olsun okudukları fatihalar o ruha gider. Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefatından sonra da o hakikat bu suretle beni sevap cihetiyle değil, dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek, dedi. Hizmetimde bulunan talebeleri. İsmiye Subhane, Sayın Adnan Menderes, 35 seneden beri siyaseti terk eden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'an ve İslamiyet ve vatan hesabına,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 Demokrat Parti'ye yardım ettiği gibi muhalif ve muariz olmayarak iktidara gelmesine çalışmaz. Haşiye, İslamiyet milleti her şey takidir. Din, bir, bir ise millet de birdir. Din, bir ise yine millet birdir. Eğer bu parti, Türkçülük ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakiki Türk olmayan, bu vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türk'tür. Kalan kısmı da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 İhsat komitesi namında bir komite, bu da %10-20 adımı bozabilir. Üçüncüsü, katlılaşma ve Hristiyanlara benzemek ve bir nevi kurutluk mezhebini İslamat içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasiler fiyatidir. Bu cereyan yüzde belki dinde birisini Kur'an ve İslamiyet aleyhine çevirebilir. Biz Kur'an hizmetkarları ve nurcuna,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 o iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde la vali kısmını dahi cidden ikaz edip, aman çabuk hakikati İslamiye İslamiye'ye yapışınız, ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti, hakait-i Kur'aniye'ye dayanmak ve bütün alem-i İslam'ı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve o i İslamiye ile 400 milyon kardeşi bulmak, ve Amerika gibi din nehimde ciddi çalışan muazzam bir devleti kendine hakiki dost yapmak iman ve İslamiyet de olabilir. Biz bütün nurcular ve Kur'an hizmetkarları onlara hem haber veriyoruz, hem İslamiyet'e, hizmete, muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi alem-i İslam'da pek büyük faydası ve hizmeti bulunan misal-i nuru müsaadelelerden kurtarıp neşime hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler ve selameti düşünler. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstadımızı ziyarete gelip de görüşemeyenlerin ve biz görüştürmeden gidenlerin hatırları kılınmamak için Üstadımızın gizli harika bir ahvali ve beyan etmeye mecbur olduk. Hatta bugün bir parça dikkatsizlik ettiğimizden gayet çok muhtaç olduğu hizmetimize nihayet vermek niyet ettiği halde, şimdiki yazacağımız şey hatırına geldi, bizi de affetti, helal etti. İşte hakikat budur. Biz de yan anladık ki, Üstadımız, ekser hayatını tecellükle geçirdiği gibi, bütün hayatında hediyeleri kabul etmemek ve mukabirsiz hediyeler onu hasta etmek gibi, şimdi hürmet ve dostluk cihetiyle onunla görüşmek ona gayet ağır geliyor. Hatta mükevren biz de anladık musafaha etmek, elini öpmek, kendine tokat bulmak gibi ruhen müteessir oluyor. Ve ona bakmaktan, dikkat etmekten de şiddetle esir oluyor. Hatta hizmetinde biz bulunduğumuz halde zaruret olmadan bakamıyoruz. Bunun sırrı ve hikmetini katiyen anladık ki risale esas mesleği hakiki iklas olmak ziyetiyle şimdiki tezahür sohbet etmek, fazla hürmet etmek, bu enaniyet zamanında bir nefisperestlik, riyakarlık, tasannu alameti olmak ciyetiyle ona şiddetle dokunuyor. Çünkü der, benimle görüşmek isteyen, eğer ahiret için, risale Nur için ise, risale Nur bana katliyen ihtiyaç bırakmamış. Milyonlar nüshası her birisi, on saib kadar fayda veriyor. Eğer dünya ciyetiyle ve dünyaya ait işler için görüşmek ise, o, dünyayı şiddetle terk ettiği için, dünyaya dair şeyleri nalâ yani, vakti zayi etmek olduğu için cidden sıkılır. Eğer risale Nur'un hizmetine, intişarına ait olsa, bana hizmet eden hakiki fedakar talebelerim ve manevi evlatlarım ve kardeşlerim, benim bedelime görüşmeleri kafi bana hiç ihtiyaç yok. Uzun yerlerden, uzun memleketlerden gelenlerle beraber, başka kardeşlerimizin de hatırları kırılmasın. Çünkü on seneden beridir, her sabah okuduğu ve başkaları onu tevkid ettiği evrak okumasında sevabı bağışladığı vakit der ki, Ya Rabbi,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 Evvela sizlerin Pakistan'da Irak'la gayet muvaffakiyetkarane ittifakını bu millete kemal-i niyetle sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh canımızda canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı inşallah 400 milyon İslam'ın sulhu umumiyesine ve selamet-i ammenin tekniğine bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz teslihatındaki kuvvetli bir iftar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım.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 kalebelerinin o havalide bulunmalarıdır. Bu soru için ahir hayatında, kabir kapısında bu neticeyi azimeyi görmek ve beyan etmeye ruhen meşgul oldum. Saniye, ırkçılık fikri, Emediler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında, kulüpler suretinde büyük zararı görülmesi ve birinci harbi umumide yine ırkçılığın istimaliyle yuvarık kardeş Arapların mücahit Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de o Huvvet-i karşı istimal edilebilir ve istirahat-ı umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emariler görülüyor. Halbuki menti hareketle başkasının zararıyla beslenmek, ırkçının secci fıtresi olduğu halde, evvela, başlı Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan,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 İnşallah bu tehlikeli ülkçülüğün zararını def edecek ve 4-5 milyon ülkçüların yerine 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon su ve müsalimet-i yeye şiddetle muhtaç Hristiyan ve sahil dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorum. Salih sen. 65 sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz Müslümanlikat mağazarı Kur'anı elinde tutup konferans vermiş demiş ki, bu İslamların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. daha günümüz altında tutamayız. Ya Kur'anı skut ettirmeliyiz ve Yahut Müslümanları ondan soğutmalıyız. İşte bu iki fikirle dehşetli iftah komitesi bu di çare feda masum hamiyettar millete zarar vermeye çalışmışlar. Ben de 65 sene evvel bu cereyana karşı kuran Hakim'den istindah eyledim. Hakikata karşı kısa bir yol ve bir de pek büyük bir dar İslamiye tasavvuru ile 65 senedir ahiretimizi kurtarmak ve onun bir faydası olarak hayat-ı ve de istigdar mutlaktan ve dalaletin helaketinden kurtarmaya ve akvam-ı İslamiyenin madenindeki o kuvvetini ettirmeye iki vesileyi buldu. Birinci vesilesi, Risale-i ki, o i imaniyenin inkişafına, kuvvet iman ile hizmet ettiğine katkı edelim, emsalsiz bir mazlumiyet ve acizlik haletinde teyrif edilmesi ve şimdi alemi İslam'ın ekseriği yerlerinde ve Avrupa ve Amerika'ya da tesirini göstermesi ve ihtilalcilere ve dinsiz felsefeye ve 30 seneden beri dehşetli bir surette yol ve gün gibi dinsizlik fitne karşı galeme çalması. Ve hiçbir mahkeme ve ehl hukuk dahi onları gerh edememesidir. İnşallah bir zamanda sizin gibi hukukat İslamiye'nin anahtarını buna uzatlar. Bu muciz Kur'an'ın cilvesini alem-i İslam'a işittireceksiniz. İkinci vesilesi. 65 sene evde Camin Ezher'e gitmek istiyordum âlim İslam'ın İslam'ın medresesidir diye ben de o mübarek medresede bir ders almaya üret ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki, Camil Eser Afrika'da bir medresin umumiye olduğu gibi, Asya Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir dağ bir İslam üniversitesi Asya'da lazımdır. Ta İslam kavimlerini, mesela Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Türdistan'daki milletleri, menti ürkçülük ifsat etmesin. Hakiki, müspet ve kutsi ve milliyet-i olan İslamiyet milliyeti ile ''İnnemen mü'minûne ikvetün'' ''Mü'minler kardeştirler.'' Kur'an'ın bir kanunu esasisinin tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe felûni ile ulum-u diniye birbiriyle barışsın, ve Avrupa medeniyeti Anadolu'daki ehl mektep ve ehli medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye, vilayet ı şartiyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan'ın ortasında, medreset -tür Zehra manasında, camiül azhar üslubunda bir darültünün hem mektep hem medrese olarak bir üniversite için tam 55 senedir Risale-i Hatta hata çalıştığım gibi ona da çalışmışım. En evvel bunun kıymetini Allah rahmet etsin, Sultan Reşad takdir edip yalnız genasını yapmak için 20 bin altın lira verdiğim gibi. Sonra ben eski Harbi Umumi'deki esaretinden döndüğüm vakit, Ankara'da mevcut 200 mevustan 163 mevulusun imzası ile 150 bin lira, o zaman paranı kıymetli vaktinde Aynı o şimdiki para ile 5 milyon liraya yakın bir taksisat vermekle ta o zamanda böyle kıymetli bir üniversitenin tesisine her şeyden ziyade emniyet verdiler. Hatta bunda çok lakayt ve kartılaşmak ve ananattan tecevrüt etmek taraftarı bulunan bir kısım mevluslar dahi onu imza ettiler. Yalnız onlardan ikisi dediler ki, biz şimdi ulum-u anane, ve ulum-u diniyeden ziyade katlılaşmaya ve medeniyete muhtaçız. Ben de cevabım dedim. Siz farz muhal olarak hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da, ekser endiyanın Asya'da, şarkta zuhuru ve ekser hükemanın ve filozofların katta gelmelerinin delaletiyle Asya'yı hakiki karakter ettirecek, fen ve felsefenin tesiratından ziyade hiç segini olduğu halde bu fıtri kanunu nazara almayarak Gartlaşmak namıyla anani İslamiye'yi bıraksanız ve ladini bir esas yapsanız dahi, 4-5 büyük milletlerin merkezinde olan vilayat-ı millet, vatan selameti için dine, İslamiyet'in hata ikine katliyen karakter olmak size lazım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim. Ben onda iken, Hamiyetli Türk bir talebeme dedim ki, Türkler İslamiyete çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun dedim, dedi. Ben Müslüman bir Türk'ü fasık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alakadarım. Çünkü ham imana hizmet ediyorlar. Bir zaman geçti. Allah rahmet O taleben ben esarette İstanbul'da mektubu girmiş. Esaretten geldikten sonra gördüm bazı ülkü müallimlerden aldığı aksul amel ile o da Kürtçülük damarıyla başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi, ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü salih bir Türk'e tercih ediyorum. Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Ta kanatı geldi ki, Türkler bu millet İslamiye'nin kahraman bir oğlusudur. Ey Yusuf Al-Soran Şark'ta 5 milyona yakın Türk var. 100 milyona yakın İranlı Dehidliler var. 70 milyon Arap var. 40 milyon kaplas var. Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere bu talebenin Van'daki medreseden aldığı ders-i mi daha lazım veyahut o milletleri karıştıracak ve ıktaşlarından başka düşünmeyen ve huvvet İslamiye'yi tanımayan sırf ulum felsefeyi okumak ve İslami ilimleri nazara anlamak olan o merhum talebenin ikinci hali mi daha iyidir? Sizden soruyorum. İşte bu cevabından sonra anane aleyhinde ve her cihetle katlaşmak hükmünü taşıyanlar taktılar imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim. Allah kusurlarını affetsin. Şimdi vefat etmişler. Rabia. Madem reisi cumhur gayet mühim, mesail-i siyasiye içinde Şark Üniversitesi'ne en önemli bir mesele yapıp hatta harika bir tarzda 60 milyon liranın o üniversiteye sarkı için bir kanun çıkarmak derecesinde tevkalade bir hizmetle Medresenin Medar İttifarı ve kendisine büyük bir şeref verdiren bu Medrese-i İslamiye'ye eski hocalık hissiyatıyla başlaması bütün şart hocalarını minnettar etmiş. Ve şimdi orta şartta Suluh-u Umumi'nin temel taşı ve birinci kalesi olan bu üniversiteyi yine mesail-i azimeyi siyasiye içinde yeniden nazara alması. Elbette bu vatan bu devlete, bu millete bu azim faydalı hizmetine netice verecek ulum diniye, o üniversitede esas olacak. Çünkü, karşıdaki kuvvet tahribat-ı manevidir, imansızlıktadır. O manevi tahribata karşı atom bombası, ancak manevi cihetinde maneviyattan kuvvet alıp, o tahribatı durdurabilir. Madem 55 sene bu meseleye bütün hayatını sark etmiş ve bütün defa ipiyle ve neticeleriyle tetkik etmiş bir adamın bu mesele vereğini almak ve fikrini sormak lazım gelirken, Amerika'da, Avrupa'da bu meseleye dair istişareye kendinizi mecbur bildiğimizden. Elbette benim de bu meselede söz söylemeye hakkım var. Hamiyetkar olan bütün bir millet namına sizden bekliyoruz, Said Nursi. Umun nur talebelerine, Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menti hareket değildir. Rıza-i göre sırf hizmet-i yapmaktır. vazife i İlahiye'ye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela kendimi misal alarak derim, ben eskiden beri tahakküme ve terziye karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadım. birçok hadiselerle sabit olmuş, mesela... Rusya'da komandana ayak katmamak, Divan-ı Harbi Örkü'de idam tehditine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş bahara ehemmiyet vermediğim gibi. Dört kumandanlara karşı bu tavrımı tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir misret hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercist Aleyhisselam gibi ve Bedir-Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir i müdde Umumi'nin yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dafili asayişa bütün kuvvetimizle yardım etmektedir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. وَلَا فَزِرُوا وَازِلَتِينَ زِلَ اُخْرَ Müsturu ile. Ki bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatında, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dâfile karşı değil. Ancak harici tecavüz’e karşı istimal edilebilir. Meskul ayetin bisturuyla vazifemiz, dafildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki, alem-i İslam'da asayişi ihdal edici, dahili muharebat ancak dinde bir olmuştur. O da arah-ı bir iştahat farkından ileri gelmiştir. Ve manevi maneviyenin en büyük şartı da, vazifeyi ilahiyeye karışmamaktır ki, Bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve Ben de Celaleddin Harzemçah gibi, benim vazifem hizmet-i iman nedir? Muvaffak etmeyi veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip, ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavuza karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dâhildeyse öyle değildir. Dâhildeki hareket, müspet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihvas hareket etmektir. Hâriçteki cihat başka, dâhildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda Dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark Bir mesele daha var, o da çok daha mümkündür. Hikm-ı Kur'an'a göre bu zamanda münsiz medeniyetin icabatından olarak hacat zaruriye dörtten birine çıkmıştır. Firyakilikle, göremekle ve itiyatla hacat gayrı zaruriye, hacat-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanlıyla dünya menfaatı ve maaşet dergi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Bir sene evvel bir kumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler, biz şimdi mecburuz. Zaruretler mahzulu şeylere baktılar tailesiyle. Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icatlarını takvide mecburuz dediler. Ben de dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret su ihtiyardan gelse, katliyen doğru değildir. Haramı helal etmez. Su ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamışsa zararı yok. Mesela bir adam, su ihtiyarıyla haram bir tarzda, kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa, hüküm alemle cari olur, sayıp sayılmaz ceza görür. Çünkü su ihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir mevzut. Çocuk cezve halinde birisini bulsa mazurdur, ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zarurluk var? Suyu ihtiyadan, gayri meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüt eden hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuşsa mutlak zaruret almadı ve su ihtiyadan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanun-ı Beşeri bu noktaları nazara almış ki, ihtiyar haricinde zaruret katliye ile su ihtiyadan ihtiyardan eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-ı İlahi ise daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tepkik edilmiş. Bununla beraber zamanın icatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların ağlara taraftarlığından dolayı onlara hüküm etmeyiniz. Bilmeyerek zarurlukla zannıyla hareket eden o di çarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde etmiyoruz Bir çare zaruret derecesine girmiş. Bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başıma. Daha evvel alehimdeki o kadar muarzlara karşı dayandığım zerre kadar futur getirmediğim. O hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur tanelesi olduğu halde yine müspet hareket etmekle onların bütün tahkiyeratlarına, zulümlerine tahammül ediyoruz. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayiş-i muhafazaya müspet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatlar itibarıyla bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Risale-i her tarafta kanaat-ı verdi ki, demokratlar dine karıstardırlar. Şimdi bir Risale'ye ilişmek, vatan millet maslahatına tamamen zıttır. Bir mahrem Risale vardı ki, o mahrem Risale'nin neşriğini men etmiştim. Öldükten sonra neşrolunsun demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular, tetkik ettiler, sonra beraat verdiler. Mahkemeyken biz o beraatı taslif etti. Ben de bunu dâhilde asayiş temin için ve yüzde 95 beş zarar gelmemesi için neşredenlere izin verdim. Saib, meşveretle neşredebilir de dedim." Bu üçüncü Şimdi küfr öyle cehenneme manevi neşrime çalışıyor ki, kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın rahmetelil alemin olduğunun bir sırrı bu türkü. Nasıl Müslümanlara rahmettir, ''Ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve Ne beşere rahmet olmasına bir bir işaret etti. O manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı, yani Kur'an'la barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı, küfrü mutlakı, komünistler tarzında neşe başladılar.'' Komünistlik perdesinde anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla meşil ile aşılanmaya başlandığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz tıklığı bu noktaya işarettir. Küfrumutlak mutlak olduğu zaman hakikat halde yaşanmaz. Onun için Kur'an Hakim bu asırda bir mücize-i maneviyesi olarak Risale-i Nur bu dersi vermiş ki, küfr mutlaka, anarşistliğe karşı ses çeksin. Hem çekmiş, evet Çin'i, hem yarı Avrupa'yı ve Balkanları istila eden, bu cereyana karşı bizi muhafaza eden Kur'an-ı Hakim'in bu dersidir ki, o hücuma karşı ses çekmiş, bu suretle, o tehlikeye karşı çare bulmuştu. Demek bir Müslüman, mümkün değil, başka bir dine girip ve Hristiyan, ve Yehudi hususan Boşşavik gibi olmaz. Çünkü bir İsevi Müslüman olsa İsa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Bir Musevi Müslüman olsa Musa Aleyhisselam'ı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine girmez anaşşist olur. Ruhunda kemalata medar hiçbir halet kalmaz. Vicdanı tefessü eder. hayatı ı içtimaiyeye bir zehir olur. Onun için Cenab-ı Hak'ka şükür Kur'an-ı Hakimi'nin işaret ve galibiyeti ile kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türki ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucizeyi Kur'an-ı Yeninin i Nur namıyla bir dersi intihara başlamıştır. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş.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 Her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şahadet ediyor. Bu ölüm küfür mutlakta düşenlere, Yahut taraflı olanlara, hem şahsın idam ebedisi ve bütün geçmiş gelecek akrabalarının da idam ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden on defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker. Demek o cehennem azabının küfür mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mesut, azabıyla muazzef olduğu gibi, Allah'ı inkar edenlerin itikadlarınca, bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azatlar geliyor. İşte bu zamanda, bu dünyada, bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur'an-ı Ve bu zamanın fehmine göre onun bir muzeyi maneviyesi olan Risale-i Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki, siyasi partiler içinde bir parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neşine mani olmadı. Hakiki imaniyenin dünyada bir cemti maneviyi, eri imana kazandırdığını ispat eden risale-i nur'a numana etmedi. Neşrine müsaade davrandı. Naşirlerine de taziyattan vazgeçti. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki pek yakında öleceğim. Veyahut bütün bütün konuşmaktan bazen men olduğum gibi men edileceğim. Onun için benim bir ahiret kardeşlerim. Ehvenüşşer değil. bazı bir çare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müspet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket mentice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i zarar vermiyor. Az müsaadekardır. Ehvenüşşer olarak bakınız daha ağzımız serden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun. Hem dahildeki cihad manevi, manevi pahribata karşı çalışmaktır ki, maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Onun için, en siyasete karışmadığımız gibi, en siyasette bizimle müşkul olmaya hiçbir hakları yok. Mesela, bir parti bana binler ve sıkıntı verdiği halde, hatta 30 senede hapislerde, kaziklerde olduğu halde, hakkımı helal ettim. Ve azaplarına mukabil o dini çarelerin yüzde doksan beşini ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki, ve la tezir-i hiçbir günahtar, başkasının günahını yüklenmez ayet mükmülce, kabahat ancak yüzde beşe verildi. O aleyhimizdeki partinin, şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde çekmeye hakları yoktu. Hatta bir mahkemede, Yanlış muhbirlerin ve casusların elhamlarıyla bizi 70 kişiyi mahkum etmek için su ifahı ile dikkatsizliğiyle mesaleye doğurun bazı kısımlarına yanlış mana vererek 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde mahkemelerde ispat edildiği gibi en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz mahpus iken pencereden o müddiy umumi'nin 3 yaşındaki çocuğunu gördü. Sordu dediler bu müddiy umumi'nin kızıdır. O masumun katırı için o müdde'iye beddua etmedi. Belki onun verdiği zahmetler, o risale Nur'un, o mucihi maneviyenin intişarına, ilanına bir vesile olduğu için rahmetleri intilat etti. Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hop kuruşlu. Hayatını güzelce medeniyet fantazileriyle geçirmekmiş dahi. Hiryakilik gibi hastalık vardır. Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası, benlik, enaniyet, hof vuruşluğu terk etmek lüzumudur. Ta iflas ve hakiki ile imanın kurtarılmasına hizmet edesin Cenab-ı o azami iflası kazananların pek çok etradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir meselih imaniyeye feda eden çoktur. Hatta Nur'un bir çare bir şakirdinin düşmanları, dost olduğu vakit onunla sohbet etmek çoğaldığı için rahmet-i cihetinde sesi kesilmiş hem de ona takdirle bakanlar isabeti nazar hükmüne geçir onu incitiyor. Hatta musafaha etmekte tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor. Senin bu vaziyetin nedir diye soruldu. Madem milyonlar kadar arkadaşların var, neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun? Cevaben dedi. Madem mesleğimiz azami ikrastır, Değil benlik, emaniyet, dünya saltanatı da verirse, baki bir meseleyi iman imaniyeyi o saltanata tercih etmek azami iklası iftizasıdır. Mesela harf içinde, avcı hakkında, düşmanın tat gülleleri arasında kuran hakimi'nin Hakim'in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib katibine defteri çıkar diyerek at üstünde o yazdırmış. Demek Kur'an'ın bir harfinin, bir nüktesini düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş. O kardeşimize sorduk, bu acık ihlansı nereden de almışsın? Demiş iki noktadan. Birisi, alem İslamiyet'in en acık harbi olan Bedir Harbi'nde, namaz vaktinde, cemaattan hissesiz kalmamak için, düşmanın hücumuyla beraber, mücahitlerin yarısı silahını bırakıp, cemaat hayrına şerit olmak. İki rekat sonra, onlar da hissedar olsun diye Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem harpte bu ruhsat var ve madem cemaat hayrıda sünnet olduğu halde o sünnete riayet etmek en büyük bir hadise-i tercih edilmiş. üstad Mutlak'ın böyle bir işaretinden bir müttecik alarak bizde ruh ve canımızda ittiba ediyoruz. İkincisi, kahraman İslam İmam Ali radıyallahu anh, çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet vermesin. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek, sırt namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız ikriti dergah-ı ilahiden inaz etmiştir. İşte bu bir çare. Önde bu zamanda hafırsıllık içinde yuvarlanan bir çare kardeşiniz de, hem sebebi kırtık alemden hem kahramanı İslam'da, bu iki küçük lütfeyi aldım. Ve bu zamanda çok lazım olan Kur'an'ın esrarına önem vermekle, had içinde ruhunun muhafazasını bildireyelim. Kur'an'ın bir harfinin bir lütfesini beyan ediyoruz. Sayın Nursi.